...yaşayacak mı? Yazan Ray Bradbury. Radyoya uygulayan Ahmet Tüzel. Yöneten Asuman Korat. Efekt Ertuğrul İmer, Cankut Ünal. Lavinia Beyhan Hürol, Francis Elçin Şanal, Helen İlkay Saran, Büyükanne Nurşen girgin Koç, Komiser Kennedy Baykal Saran, Tom Soner Ağın, Arthur Serjettin Kılıç, Patrick Erol Kardeseci, Birinci Polis Turgut Sarıgül, İkinci Polis Erdoğan Göze. Duruyorsun aç öyleyse kızcağızı dışarıda A bekletme Tamam tamam açıyorum sinemaya gidecektik Sinemaya mı? Doğrusu bu kadar olmaz Nereden bilebilirdik canım? Oh. Oh. Oh. Oh. Merhaba Alevinyagel şekeri gir içeri Merhaba Fren oh, Ne ol bakıyorum hazırlanmamışsın Şey kusura bakma Yoksa vaz mı geçti? Ay, hayır hayır Fren yüzün ben de Söylesene ne oldu? Demek henüz duymadın Gelen kim Frençüs? Lavinia büyükanne. Gelsenize buraya. Niçin holde duruyorsunuz? Ah, i̇yi akşamlar büyükanne. İyi akşamlar Lavinia. Hmm, bu akşam pek şıksın. Frem ve Helenle her cumartesi olduğu gibi sinemaya gidecektik ama ne kadar da soğukkanlısın Lavinia. Duymadın mı? Elaysa mak tırmığı öldürülmüş. <Gülüyor> Elaysa öldürülmüş ya. Evet. evet Lavinia. Biraz evde radyodan duyduk. Polis cesedi koruda bulmuş Yine aynı Het ve Roberto gibi boğularak öldürülmüş oh, Tanrım tanrım ne feci Bu üçüncü oluyor Polis hala bir ipucu bulamadı Tanrı bizleri korusun Yani sizleri demek istiyorum Bence bu manyak bir katil Üstelik aramızda başı boş dolaşıyor Lavinia Lavinia istersen bu gece sinemadan vazgeçsek ha? Başka zaman gideriz olmaz tabii, mı? Tabi tabi Lavinia Ama sen de dolaşma tek başına Bak hep sizin gibi orta yaşlı evde kalmış Haklısın orta yaşlı evde kalmış kızlar Roberta Hetty Şimdi de zavallı Eliza bu manyak hep bizler gibi yalnızları seçiyor Ben de biraz önce Fren'e aynı şeyleri söylüyordum Lavinia ile Helen'i buraya çağırdı Şu katil yakalıncaya kadar Gelsinler burada kalsınlar dedim Bilirsin burası geniş Neyi? hep beraber olurduk Büyük anne Lavinia'yı tanımaz gibi konuşuyorsun Çok naziksin büyük anne Ama bir katil yüzünden bütün düzenimizi değiştiremeyiz ki Er geç bu katil yakalanacaktır Bu kadar korkak olmamalıyız Hadi Fren kalk hazırlan sinemaya gidiyoruz Bilmem ki Belki haklısın olanları unutup biraz eğlenmek fena olmaz Tabi bilirsin bizim kasaba halkının ne kadar korkak ne kadar dedikoducudur Hatta Cennet Berker için bile kurbanlardan biri diye söz ediyorlardı Oysa neticede Kingston da olduğu ortaya çıktı Evet ama Elaiza'yı düşündükçe kim bilir ne kadar mücadele etti oh. O korkunç koruda bir başına Aha, artık bırak bunları düşünmeyi oh. Hadi hazırlanda gidelim Kızlar delilik etmeyin Ay. oturun oturduğunuz yerde Eğer giderseniz ben korkudan ölürüm burada Aman büyük anne sen ne korkuyorsun Evde kalmış kız değilsin ki Hem sonra istersen Fren Fren evladım ne olur gitmeyin Ama Lavin ya haklı büyük anne Bu manyak katil yüzünden artık gezemeyecek miyiz oh. İstersen sen de bizimle gel büyük anne Madem ki yalnız kalmaktan korkuyorsun Oo, Dünyada olmaz gözlerim öyle zayıfladı ki Sinemada bir şey göremiyorum Hem o korkunç korudan böyle bir gecede Geçmektense katil beni burada Öldürsün razıyım <gülüyor> <gülüyor> Aman büyük anne ne kadar korkaksın Ben şimdi hazırlanır gelirim Lavinya sen burada büyük anneyle Konuş da biraz için rahat Hı hı <gülüyor> Koro o kadar güzel ki. Büyük anne eminim ki sen bile tek başına korkmadan oradan geçebilirsin. Tabii, biraz önce Elaysa'nın cesedinin bu akşam orada olduğunu bilmiyordun. Yoksa bu kadar cesur olamazdın. <gülüyor> Belki haklısın. Ama sırf katil yakalanmıyor diye kendimi evime kapıyamam ya. Sonra insan bütün hafta çalışınca hiç olmazsa bir cumartesi gezmek istiyor Doğru doğru size de hak vermiyor değilim Daha gençsiniz hatta evlenim <gülüyor> Orasını bilmem artık büyük anne ee, Neden olmasın canım Kırk yaşlarında bir kadın daha genç sayılır Hadi hadi kulağıma gelenlere göre bugünlerde bir şeyler oluyormuş ha? Ne gibi yani <gülüyor> Aman ya ne gibi olacak Seninle büronuza gelen o yeni muhasebe memuru arasında Yoksa Richard'ta mı söz ediyorsun Artık orasını bilmem Richard mı yoksa Robert mı <gülüyor> Her neyse Aman aklını başına al adamı tavlamaya bak Erkek kısmı çabuk inanır Sen de Fran gibi herkese bir kusur bulursan işte o zaman yüz yaşına kadar hep böyle kalırsın Bilmem ki insan yaşlandıkça daha kararsız oluyor Ama... Bak beni dinle Lavinia Güzel bir kızsın Duyduğuma göre adamda sinde varmış Fran çok kibar bir insan olduğunu söyledi İşte bundan aylası can sağlığı kızım Söyle bakayım Adam sana hiç açıldı mı şey Bilmem ki galiba şey... Hadi hadi hadi Ben de senin büyükannen sayılırım Benden çekinme Birkaç defa yemeğe çıktım Aa, iyi. Bana karısından boşandığını Kendisini çok yalnız hissettiğini falan söyledi Heh. Tuhaf bir adam Çok az konuşuyor Ama doğrusu bu hale benim pek hoşuma gidiyor <gülüyor> Beğeniyorum onu Galiba o da bana karşı Aa, Bak çok sevindim bu işe kızım Evlenmemiş bir kadın Bence kadınlığını yaşamamış demektir Hele bir de çocukların olursa Ben de çok isterim ama Bu yaştan sonra biraz sonra Niye bu yaştan sonra diyorsun Daha bal gibi genç sayılırsın İşte hayırlı kısmet diye böylesine derler Kafanı çalıştır yavrum kafanı <Gülüyor> <Gülüyor> Baş başa vermiş neler konuşuyorsunuz Yoksa hala katilden mi söz ediyorsun? Aa Yok canım <Gülüyor> Şu bizim Richard'tan konuşuyorduk <gülüyor> Anladım gönül meseleleri Sen her şeyle alay et bakalım Hala yakışıklı prensini bekleye dur Allah vere de onun yerine karşına şu manyak katil çıkmasa Aman sen. büyük anne her şeyi ters anlarsın Neyse neyse biz gidiyoruz tonton İstersen ben kapıyı dışarıdan da kilitleyim Yo yo yo ben içeriden kilitlerim Peki. Tanrı sizleri korusun Bizim için hiç üzülme büyük anne O manyak şimdi bizden binlerce mil uzaktadır Polis de er geç yakalayacaktır eminim benim hiç ümidim yok. Yine de sizleri Tanrı korusun. Biz gençken böyle bir gecede, hem de kadın kadına. Oh, ne tatlı bir bahar akşamı. Hı hı. Saat kaç Lavigne? Hmm, yedi buçuk. Sinema sekiz buçukta başlıyor. Daha bir saat var. İstersen Helen'in evine kadar yürüyelim Olur ama Kestirmeden gitmek için korudan geçmek lazım Eee ne olmuş oh, Çocukluğu bırak Frank Yoksa o manyak katil hakkında anlatılan Bütün masallara inanıyor musun Bilirsin burada herkes de dukoda yatmaya bayılır <Gülüyor> Doğru ama bu akşam of oh, Çok feci bir şey bu Lavin ya. Aa, Lütfen kes artık Frank Bak herkes normal bir şekilde yürüyor Çocuklar bisiklete biniyor Hatta dondurmacı bile orada Ah İster misin birer dondurma alalım? Arthur'un pastanesine uğrarız. Onun dondurması daha güzel. Helen de çok sever Peki öyle olsun. Ama çok oturmak yok. Bilirsin Arthur'un çenesi bir mı kapanmak bilmez. Hı -hı. Ee, Lavinia, peki dönüşte nasıl geçeceğiz buradan? O zaman saat 12 falan olacak. Oo, senin bu kadar korkak olduğunu bilmezdim. Bırak artık bunları düşünmeyi. Bak, ileride caddenin ışıkları görünmeye başladı. Dinle bak Ayak sesleri duyuyorum Canım burası park değil mi? Ama arkamızdan geliyor Madem o kadar korkuyorsun Şimdi anlarız kim olduğunu O da durdu Oo, Ne yapacağız şimdi? Etrafta ne kadar karanlık Bir şeyler söylesene çok korkuyorum Dur biraz sabırlı ol Sen hiç kıpırdama ben ona doğru ilerleyeceğim ne, ya, ne olursun beni yalnız bırakma Lavinia. Etrafta da kimseler yok korkuyorum ne olursun Peki öyleyse İstersen hızlı yürüyelim bakalım yine takip edecek mi bizi Peki biz? Bak Bak, bak o da hızlandı Tam arkamızda Lavinya Sen yürümeye devam Ben aniden durup Bunun kim olduğunu öğreneceğim Peki Orası biraz daha aydınlık Şimdi kim olduğunu öğreneceğim oh, oh, Siz miydiniz komiser Kennedy? Doğrusu bizi çok korkuttunuz ha, İyi akşamlar bayan Lavinga <Gülüyor> Sizi korkuttuğum için özür dilerim ama Biliyorsunuz bu akşam çok temkinli olmalıyız <Gülüyor> Doğru haklısınız Ren, Gel her şey anlaşıldı Arkamızdan gelen komiser Kenedi'ymiş İyi akşamlar bayan Francis Nasılsınız? Oh, Doğrusunu isterseniz korkudan bayılmak üzereydim Bu akşam duyduğumuz haberler Bende sinir diye bir şey bırakmadı Elayza'nın cesedi nerede bulundu komiser Kennedy? Gül'ün kenarında Bu olarak öldürülmüş değil mi? Evet öyle görünüyor Tabii tam bir karara varmak için beklememiz lazım Siz nereye gidiyorsunuz sorabilir miyim? Sinemaya gidiyorduk Yalnız Francis adım başı katil karşımıza çıkı verecekmiş gibi Korkudan bayılmazsa <gülüyor> Öyleyse korunun sonuna kadar sizinle geleyim Oy oh. Ne kadar naziksiniz çok teşekkür ederiz Ama sizin işiniz Yok mi? canım yok Hem sonra size şu kadarını söyleyebilirim Bu arka arkaya ortaya çıkan cinayetler üzerine Şimdiye kadar bu çevrede görülmemiş derecede geniş tedbirler aldık Yakın şehirlerden gelen çok sayıda polis de bizimle beraber çalışıyor Bütün izinler kaldırıldı hmm. Size diyebilirim ki bu defa elimizden kaçamayacak Her taraf kordon altıda Onun için pek korkmamanız lazım bayan Frances Duydun mu Frances Artık rahat rahat sinemaya gidebiliriz sanırım Keşke komiser Kennedy de gelse O yanımızda olunca hiçbir şeyden korkmuyor ah, Keşke Ama sizin gibi güzel hanımların güven içinde dolaşabilmesi için Bizler görev başında olmalıyız <gülüyor> Sabaha kadar adamlarımı kontrol edeceğim Yoksa seve seve sizlerle sinemaya giderdim Elimden gelse de size yardımım dokunsa komiserim Bunu o kadar isterdim ki Teşekkür ederiz Bizi buraya kadar getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz Artık korudan da çıktık kendi başımıza gidebiliriz Öyle değil mi şekerim? E, evet evet Size çok teşekkür ederiz komiser Kennedy İyi akşamlar Bayan Kennedy'ye de çok selamlarımızı söyleyeyim İyi akşamlar bayan Lavigny İyi akşamlar bayan François Ne nazik adam değil mi? Evet İnsan yanında bir erkek olunca Kendini ne kadar emniyette hissediyor ya. Ayrıca laf aramızda çok da yakışıklı bir adam <gülüyor> Ama ne yazık ki evli ah. İşte Helen'e geldik Hı. Bak merakından pencereye çıkmış Hı. Merhaba çocuklar Merhaba. Neden böyle geciktiniz? Ben muhakkak vazgeçtiniz sandım. Merhaba Helen Merhaba Kusura bakma biraz geciktik Korudan geçtik Geçtik ama gel bir de bana sor Bir daha adım mı atmam o koruya Ne var ne oldu? Sen de duymadın demek Elaiza'yı öldürmüşler ya. Cesedi birkaç saat evvel koruda bulunmuş Ne diyorsunuz? İnanamıyorum. Ne yazık ki doğru Helen Ben de biraz önce öğrendim Roberta gibi, hete gibi Elaiza'nın cesedi de koruda bulunmuş Tanrım ne feci bunu bile bile korudan geçtik Tam en karanlık yerden geçiyorduk ki Arkamızdan gittikçe yaklaşan ayak sesleri duymayalım mı? Ay ben korkudan az daha bayılıyordum ama bilirsin bizim Lavinia her zaman olduğu gibi büyük bir cesaretle durdu. Ve işte o zaman gelenin komiser Kennedy olduğunu gördük. Adam cihaz bize kornun sonuna kadar eşlik etti. Senin o kadar korktuğunu görünce kim olsa bunu yapar. Her neyse komiserin dediğine göre bu gece her taraf polis kontrolü altındaymış. Korkacak hiçbir şey yok. Of, Lavinia ne kadar soğukkanlısın. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. E sen de başlama fren gibi korkmaya lan. Elbette ben de çok üzüldüm Elaiza'nın öldürülmesine. Ama bu olayı unutmaya çalışmalıyız. Bilmem ki şimdi sinemaya gitmemiz doğru olur mu? İsterseniz vazgeçelim ha. Burada oturur çene çalarız. Hayır Helen. Hemen çıkıyoruz. İnsan bu halde doğru dürüst film seyredemez ki. Aklımız hep Elaiza olacak. Oh, zavallı Elaiza. Neşeli hayat dolu bir kızı. Kim bu canavar? Ne istiyor bizlerden? Ah. Neden bizlerden dedin? Baksana bütün kurbanlar bizler gibi Bilhassa Lavinia ve benim gibi yalnız yaşayanları Yeter artık Helen İstersen sen kalabilirsin Biz sinemaya gidiyoruz Evet Elaize öldürüldü Onun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok artık Bu korkunç olayı unutmaya çalışmalıyız Biraz dolaşıp sonra sinemaya gideriz Karar senin bizimle geliyor musun? Bilmem ki Belki de haklısın Evet evet geliyorum hadi çıkalım Hadi Hadi Önce Artır'a uğrayıp birer dondurma alalım ha. Geç kalmayalım. Hayır, daha zamanımız var. Yollar şimdiden ne kadar tenha. <gülüyor> Bizim kasabalılar böyledir işte. Kadın erkek hemen erkenden evlerine çekilip kapılarını kaparlar. Oysa insan bir cumartesi olsun biraz eğlenmeli canım. Küçük kasabalar hep böyledir. Artık günlerce bu cinayetten başka şey konuşulmaz. Ah, ne kadar güzel bir akşam ya. <gülüyor> Gördün mü bak? Temiz hava insanın sinirlerine nasıl yatıştırıyor İşte pastaneye geldik Ben şöyle kocaman karışık bir dondurma yiyeceğim ya sizler Oo, Hoş geldiniz güzel bayanlar Buyurun emirleriniz Ben de bir büyük karışık dondurma istiyorum Benimki de aynı olsun Üç büyük karışık dondurma lütfen Artur Çok çabuk lütfen Tamam Tamam siz buyurun oturun ben şimdi hazırlar. Hadi çocuklar oturun. <Gülüyor> Bizden başka kimseler yok. Cumartesi gecesi ilk seriye daha kalabalık olurdu. Çocuklar lütfen yine başlamayın. Başka konu yok mu canım? Söyle bakalım Helen. O yakışıklı satıcı tekrar geldi mi? <Gülüyor> evet de söyle bir unuttum. Canım şu cinayet bana her şeyi unutturdu. Oysa size söylemek için can atıyor. E anlat bakalım neler oldu Hı -hı. E, Dün işten dönmüştüm Hı -hı. Her cuma olduğu gibi Kapı çalındı Hı -hı. Baktım yine o sinema yıldızına benzeyen adam <gülüyor> biraz inci gibi dişlerini göstererek hafifçe girdi ve Hı -hı. Rahatsız etmiyorum ya sayın bayan dedi Hı -hı. ...acaba son model saç kurutucularımızı... ...görmek ister miydiniz? <gülüyor> Bu kurutucu dört ayarlıdır. Tek kelimeyle harika bir icat olup... ...firmamız reklam fiyatına size bunu... ...yalnızca 25 dolara takdim ediyor. <gülüyor> Adam böyle konuşup durdu. Ay o kadar yakışıklıydı ki. <gülüyor> bir deneyim dedim... Neticede adamın yakışıklılığı bana tam 25 dolara mal oldu <gülüyor> Çok hoşsun doğru söyle Bu gidişle daha çok saç kurutucuları alacaksın sen İşin komik tarafı da o ya Daha yeni bir kurutucu almıştım ee? Bir de eskisi vardı ee? Şimdi tam 3 tane oldu Eee sonra? Ay giderken Hı. bana gelecek hafta sizi görebilir miyim? Tamamen özel sebeplerle dedi. Bir yandan da yeşil gözleriyle Çapkın çapkın bakıyordu. Sen ne dedin sen ne dedin Peki, dedim. O anda başka ne diyebilirdim ki Gelecek hafta sonuna kadar Nasıl bekleyeceğim bilmem <gülüyor> Demek ateş bacayı sardı ha? Hadi hayırlısı Buyurun efendim Buyurun Üç büyük karışık İyi ki geldiniz de sinek ablamaktan Kurtulduk bu kadar tenha ve can sıkıcı bir cumartesi akşamı hatırlamıyorum Herhalde zavallı bayan Elaiza Evet Ertuğrul duyduk Zavallı kızcağız Polis nasıl oluyor da bu küçücük kasabada Üç kişiyi öldüren bu manyağı yakalayamıyor anlayamıyorum Zavallı bayan Elaiza McDermott Bazen buraya gelip pasta filan alırdı Arada sırada benimle dertleşirdi de Evet Artur Biz de çok üzüldük Diğerim bu son kurban olur Çocuklar biraz acele etmeliyiz On dakika sonra film başlıyor Oo, Bu gece ne kadar da şıksınız <gülüyor> bayan Lavinia Neresi <gülüyor> Artur ha, e, Şimdi aklıma geldi Dün geldiğinizde bir müşteri sizin kim olduğunuzu sordu Beni mi sordu? Evet şu köşede duran bir adam siz çikolatayı alıp çıktıktan sonra bu güzel de kim dedi Sen ne dedin O bayan Lavinyadır dedim evet. Kasabamızın en güzel en kibar hanımlarından biridir ama Ne yazık ki evlen. Evlenmemiş orta yaşlı bir kızdır mı dedin Yok yok Hayır şey Yani tek, te, tek başına oturur dedim oh Allah. Yoksa adresimi de verdin mi hiç öyle şey yapar mıyım Bayer Lavinia ha, Evet şimdi anlıyorum Belki de o konuştuğum Belki de Bu adamı daha önce hiç gördün mü Nereden hatırlayın İnsan yaşlandıkça Hafızası öyle zayıflıyor ki Durun bakayım Durun durum bir düşüneyim hmm, Haa Siyah gözlükleri vardı Evet Sesi sesi kısıktı evet Hı. evet Hatta zor duyulabiliyordu diyebilirim Galiba bir yabancıydı Onu buralarda ilk görüyorum Lavia Belki oydu Acaba polise haber versek mi Belki de boşuna evhamlanıyoruz Hem sonra polise bir ipucu olabilecek Hiçbir şey yok ortada Güneş gözlüklü kısık sesli bir adam bu da fazla bir şey ifade etmez Ama yine de komiser diye bir haber versek İstersen sen telefon et olanları söyle Ama biz daha fazla oyalanmayalım Hadi çocuklar kalkalım Film neredeyse başlayacak e, Borcumuz ne Arthur? E, borcunuz yok, borcunuz yok. <gülüyor> Sizleri üzdüm hiç olmazsa izin verin de bu benden ah, olsun Arthur olmaz öyle şey Lütfen yeah. beni kırmayın <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz mi her şey olacağına varır Eğer katille karşılaşmam alın yazımda varsa Bunu kimse önleyemez ya ne olur böyle konuşma Tanrı sizleri korusun Hadi iyi akşamlar i̇yi geceler. Sizlere de iyi geceler Ben her ihtimale karşı olanları komiser diye telefonla anlatırım. İyi olur çok iyi olur Lavinya, Ben korkmaya başladım bu adam katildi belki de ha? Dün de seni takip etti hiç korkmuyor musun? Bak hele. Eğer sıradaki kurban bensem bu yalnız beni ilgilendirir <gülüyor> Hem bakarsınız heyecanlı bile olabilir Böyle bir şey hiç komik değil Lavinia Seninki saçma bir cesaret Of hayatımda hiç böyle korku içinde sinemaya gitmemiştim Haklısın Fran Belki sırf size cesaret vermek için işi şakaya vuruyorum Neyse sinemaya gelebildik Bir dakika bilekleri ben alayım Aa, Sen dur ben alırım of, Ne tuhaf şu Lavinia. Bazen onu hiç anlayamıyorum Bence o da en az bizim kadar korkuyor ama Anlaşılmaz bir nedenle tehlikenin üzerine gitmeyi seviyor Tuhaf şey. O kocaman evde nasıl tek başına oturur Evet evet bazı anlaşılmaz yanları vardır Lavinia'nın. Ya Kendinden o kadar az söz eder ki Tuhaf bir insan Kim bilir belki de bizden sakladığı bir şey vardır Bilmem Ne zaman geçmişiyle ilgili bir şey sorsam Önemli değil deyip geçiştirir Şşşş Sus, bak geliyor. Tamam çocuklar hı hı. hadi girelim Tam zamanında geldik <gülüyor> Sayın seyircilerimiz Polis teşkilatının isteği üzerine Bu akşam yalnız aşk tebessümlerini sunacağız Sizlere iyi eğlenceler dileriz oh, Daha iyi Erkenden evlerimize dönebileceğiz Zaten herkes harol için geliyor Sus artık Fran Ay ne kadar güzeldi Doğrusu geldiğimse değdi Çoktandır bu kadar güzel bir aşk filmi görmemiş Bu Harold müthiş bir adam <gülüyor> Yoksa senin meşhur satıcıya mu? <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu bakışları aynı Öyle etkili öyle anlamlı bakışlar ki Bilmem nasıl söylesem Anlaşılıyor söylemene lüzum yok Aşk adeta yüzünde yazılı Hem de büyük harflerle <gülüyor> Siz ikiniz de bu gidişle yakında evlenirseniz hiç şaşmam Senin Richard'ın Helen'in yakışıklı satıcısı Elimi çabuk tutmalıyım aman friend Daha ortada sol yok yumurta yok Bu güzel havada eve gitmek ne kadar sıkıcı Saat on bile geliyor Büyük anne merak etmeye başlamıştır Kim bilir belki polise bile telefon etmiştir Evet evet artık dönelim Biraz daha geç girsek kadıncağızın merakından yollara düşer Ay, Etrafta ne kadar tenhalaştı Hani sözde polisler her tarafta görev başında olacaktı Canım her adım başında duracak değiller ya Ay ne olur önce bize gidelim ha. <gülüyor> İçinizde en korkak ben olduğuma göre. Peki nasıl istersen. Zaten en yakın senin evin. Hı. Ben daha sonra fren evine bırakırım. Peki sonra? Ne demek sonra? Sonra da ben kendi evime gideceğim. Bir başına mı? Hayır. Belki manyak katil bana eşlik eder. <gülüyor> Hiç komik değil. <gülüyor> Çocuklar. Sinemadan çıktığımızdan beri bir adam... ...peşimizden geliyor. <gülüyor> Haklısın. Tam katil ya. <gülüyor> İkide bir arkaya dönüp dönüp bakmayın canım. Adamda bir şey var sanacak. Ya ya katil oysa? Bizleri takip ederek evlerimizin nerede olduğunu öğrenmek istiyorsa. Biraz duraklar gibi yapalım. Bakalım ne yapacak. Gördünüz mü Hep boşuna korkuyorsunuz Hiç kimse yolda yürürken bize saldıramaz Üstelik üç kişiyiz oh, Şimdiden evde nasıl bu geceyi geçireceğimi düşünmeye başladım Ne olur birlikte kalalım Lavin ya İstersen yalnız bu gece ne olursun Çocukluk etme elen Hiç korkma yatağına yat Gelecek hafta sonunu düşün Sabaha kadar mışıl mışıl uyursun Ya sen Fren sen kalmaz mısın ah, imkansız şekerim Büyükannemi yalnız bırakamam. ama <Gülüyor> Ama istersen sen bize gel ha? Bu iyi fikir işte Madem korkuyorsun Git frenle ve büyük annenin misafiri oldular Bilmem olur mu acaba ha, Neden olmasın Peki o halde ama bir şartla Buradan otobüse binelim Ölsem o korudan geçmem ben Peki nasıl istersen İşte durakla şurada ha. Durun bakalım son otobüsler kaçtı hmm. evet. Oh şansımız varmış Biraz sonra gelecek Hı. Ne o? Niye titriyorsun hele? Ne, ne bileyim Asabım çok bozuk Üf, Havada biraz nedir rüzgar kuvvetleniyor Evet haklısın yıldızlar da kayboldu Galiba fırtına yaklaşıyor ya. İlkbahar havası işte hiç güven olmuyor Bakıyorsun güllük güneşlik Sonra birden yağmur fırtınaya yani. Bakın bakın Otobüs geliyor tam zamanında <gülüyor> doğrusu <gülüyor> Aa, yok canım, pek oturmaya değmez ama sen bilirsin Otursak daha iyi ben kendimi pek iyi hissetmiyorum da <gülüyor> Of midem bulanıyor Başım dönüyor Güzel bir uykudan sonra bir şeyin kalmaz Çocuklar <gülüyor> aklıma bir şey geldi Hı -hı. Pazartesi öğle yemeğinde buluşup O yeni açılan yokantıya ye gidelim mi Hı -hı. Bizim bürodaki arkadaşlar anlata anlata bitiremiyorlar Bana yemekten bahsetme Oo, ne olur Çok iyi bir fikir Tamam pazartesi buluşuruz Tamam <gülüyor> Lavinia Sana son defa bir şey sormak istiyorum Ne soracağını biliyorum galiba Cevabım hayır Peki sen bilirsin Beni düşünmeniz ne kadar iyi arkadaşım olduğunuzu gösteriyor İkinize de teşekkürler Bakın size söz veriyorum Eve gidince telefon ederim tamam mı Böylece siz de rahat edersiniz de, Tamam hadi kalkalım isterseniz Neredeyse geliyoruz <gülüyor> Gelecek cumartesi Helen ile beraber olamayacağız ah, Belki sen de Richard ve çıkarsın <gülüyor> Şimdiden bilemem o kadar çekingen davranıyor. Ki Belki geçirdiği tecrübeler yüzünden insanlara pek güvenemiyor. Olabilir. Hadi hadi dedi bırakın da yürüyor. Tamam tamam. Tamam tamam merak etmeyin yalnız. <Gülüyor> Nasılsın hele? Biraz daha iyiyim. Çocuklar, Hı. sizlerle eve kadar gelebilir mi? Ay, ne olursun Aa, gel. vakit et bir geç oldu. Bence sen buradan doğru evine gitlevin ya. Benim için fark etmez. Oh, bakın. Tek tük yağmur damlaları düşüyor. Aa, öyle. Bayılırım yağmurda yürümeye. O zaman bize kadar gidelim, sana pardösü ve şemsiye vereyim. Ha? Tıpkı filmdeki bir sahneye benziyor. <gülüyor> hani iki sevgili istasyonda yürüyorlardı yağmur altında. Ha. <gülüyor> Ne kadar romantik bir sahneydi Sevgilim yanımda olsa ben de sabah kadar yürürdüm. <gülüyor> Aşık olunca insana her şey güzel görünür Zavallı kız istasyonda nasıl bekledi durdu <gülüyor> Tren sanki geri gelecekmiş gibi Hayat ne kadar zalim Seviyorsun seviliyorsun sonra kocaman bir hiç Doğru sonunda ölüm denen kocaman bir hiç Bazen kendimi öyle yalnız hissediyorum ki Hayatım gayesiz bomboş geliyor Sen mi söylüyorsun bütün bunları ah, Kulaklarıma inanamıyorum Oysa sen hep hayata çok bağlı. Her şeyde iyi bir taraf bulan bir insandın. Doğrusu şaşırtıyorsun beni. Herkesin bir gizli tarafı var. <gülüyor> hadi hadi bırakın bu lafları da biraz çabuk yürüyün. Ah. Salonun ışığı yanıyor. Demek ki büyükannem yatmamış. E ee, sen gelmeden imkanım mı var? Doğru. Ah. Kapıyı bir de arkadan zincirlemiş. İnşallah sesimi duyar büyükannem. Büyük anne, büyük anne Radyo filan dinliyorsa duymayabilir Yok, içerisi sessiz Biraz daha hızlı bağır Fren Büyük anne, büyük anne of, Hiç ses yok Başına bir şey gelmiş olmasın ah. Hemen başlama rica ederim Ne de olsa yaşlı bir kadın Tabii biraz zor duyar Şu kapıyı iyice vur bakalım Fren Hadi. bu gece büyük anne tabii kabul ederseniz. O nasıl söz kızım tabii. Oh, sağa sağlam geri geldiniz. Ya mesele yok. Radyo biraz evvel katilin mutlaka kasabada olduğunu, kaçmasının imkansız olduğunu söyledi. Her taraf polis tarafından kontrol altında tutuluyormuş. Ben gitmek zorundayım büyük anne. Ne? Bu saatte. Bir başına mı? Israr etme büyük anne. Kaç defa söyledim dinlemiyor. evine gidecekmiş. Ne desem mi? boş. Nasıl olur canım Biliyorsunuz kendi yatağımdan başka yerde uyuyamam <gülüyor> işte. Korkacak bir şey yok Eve gider gitmez size telefon ederim Hadi hepinize iyi geceler Polis geniş güvenlik tedbirleri almış Komiser söyledi Aa, Dur bir dakika Aa. dur sana pardesimi vereyim Al şu şemsiyeyi iyi de İyi geceler şeker Unutma Lavinya hemen telefon edeyim mi şefim Olur unutma <gülüyor> İyi geceler Lavinya Tarık seni korusun i̇yi <gülüyor> Ne inatçı bütün gece o kadar dil döktük ama bir türlü razı edemedik Doğru Kafasında bir şey var ama çözemedim Umarım kazasız belasız evine varır Belki biraz daha ısrar etseydiniz kalırdı Yok sanmam sanmam Nasıl film güzel miydi Hem de çok güzeldi Fransa ben biraz ağladık Siz ikiniz de çok sulu gözlüsünüzdür bilirim Ben Lavinia telefon edinceye kadar uyuyamam Siz isterseniz yatın Ben de beklerim Peki öyleyse hep birlikte oturup bekleriz. Acaba içimden ille de şu kestirme koru yolundan geçmek geliyor Kendime neyi ispat etmek istiyorum Yoksa fren ve gibi korkan biri miyim Hayır değilim Tabi geçebilirim korudan Geçeceğim işte Koru şurada başlıyor Etrafta kimseler yok Ne garip Kendimi bir kurban gibi hissediyorum <Gülüyor> Böyle şeyler düşünmemeliyim O kara gözlüklü adam artura neden benim kim olduğumu sordu acaba Beni takip etmiş olabilir mi Ay, Yok canım yok Daha neler Birazdan evimde olacağım Bu karanlık Bu rüzgar sesi insanı biraz yürüpertiyor Korkunca mı Güzel Heyecan verici Ve ben bir şey başarmak istiyorum Korkmuyorum Hayır Korkmuyorum Korkmuyorum O ne Belki de polis köpekleridir oh. İpi serin İyi ki frenden şu pardüsü aldım Acele etmeliyim Birazdan da yağmur başlayacak Ne ...çocukken bu koruda oynadığımız günler geliyor aklıma. Ne güzel günlerdi onlar. Eve bir varsa mı? Burası korunun en sık yeri. Göz gözü görmüyorum. Ah, ah, az daha düşüyordum. Oh, oh, ayağım fena burkuldu. Ne oluyor bana böyle? Niye sanki böyle hızlı yürüyorum? Ayağımda beni burkuldu Lavinya Lavinya Şu çalılıkların arkasından geliyor bu ses Tanrım Sen beni koru Lavinya yakalayacağım şimdi seni Tanrım koşmalıyım Acaba bağırsam kimse duyar mı oh, Ayağım çok acıyor Koşamıyorum Elimden kurtulamazsın Şimdi yakalayacağım seni Evet o evet, o oh, oh, tanrım o oh. Oh Tanrım oh! İşte elimdesin! <gülüyor> korkma o kadar, korkma! Ben Tom! Sen... Sadece... Tom sen misin? Delisin, sen ne istiyorsun bende? Ben sadece salaviş hakaya yapmıştım! Çık biz ellerin <gülüyor> Sen, sen bir delisin Kasabanın zavallı aptalı Yoksa şimdi de katilleye mi Sen bir siniye bile öldüremezsin Üstelik bir de sarhoşsun Çekil hadi, çekil diyorum sana, çekil yolumdan <gülüyor> Güzel ya. Neden böyle diyorsun? Kuruya girerken gördüm seni. Sana bir oyun yapayım dedim, o kadar. Neden sen ki o kadar korktun? Zaten böyle manyak şakalar ancak senden beklenir. Çekil git başımdan asabın bozuk zaten. Bunu oturup seninle çene çalacak değil. O oh, güzel lavija. Ne olur seninle kurunun sonuna kadar Yürübeme izin ver. Sana arkadaşlık ederim. O manyak karşı karşına çıkabilir. O zaman ne yaparsın? O? Biliyorsun, Erayzar'ı nasıl feci bir şekilde öldürmüş değil mi? Hı? Seni ben korurum hiç korkma! <gülüyor> sen ha! <gülüyor> Güldürme beni! Sen daha doğru dürüst ayakta duramıyorsun. Sarhoşsun sen Tom, her zamanki gibi feci sarhoşsun. Hadi hemen git evine yat. Senin aşkın beni bu hallere soktu. Neden bana hep böyle davranıyorsun? Bak, kırkına geldin hala evlenemedin. Halbuki bana evet deseyim Saçmalamayı bırak Çekil git başımdan yoksa şimdi polis diye bağırın <gülüyor> Zavallı ben Senelerdir sana tapıyorum Sense aldırmıyorsun bile. Acıyorum sana Sen adam olmazsın Bırak acıma <gülüyor> Özür dilerim Neyse hadi lütfen çekil yolumdan da gideyim Sen benim olacaksın Seni ben koruyacağım Merak etme polisler o işi görür Hadi sen doğru evine Bak son defa söylüyorum eğer beni rahat bırakmasan Avaz avaz bağıracağım Sonra seni yakalayıp hapse atarız. Lavinya! Bırak kız, bırak şu kolumu, bırak diyorum. Peki, peki. Bıraktım işte. Hemen de sinirlenirsin. Ama karşına o katil çıkınca senin gelmediğime pişman olacaksın. İyice dereftem. Güle güle güzel Lavinya. Unutma, seni seviyorum. <gülüyor> Lavinya, Lavinya, güzel Lavinya. ...senin güzel aşkına istirittir beni... ...güzel arıya... Hey ne oluyor orada? Kıpırdama! Yavaş ol Ahbar, yavaş ol. Evimize gidiyoruz işte gördüğün gibi. Dur bakalım. Polis dur deyince durulur. Deminden beri seni gözlüyordum. Ne istiyordun o kadından ha? Söyle bakayım. Ben hiç kendisini tanıdım. Biraz konuştuk işte. Kimliğini göster. Bak polis bey... Sen burada yenisin herde. Beni bu kasabada herkes tanır. Ben Tom Bradford. Ama bana herkes <gülüyor> serhoş der İşte böyle. Hadi bırak da yoluma gideyim. O kadar çabuk değil. Evvela gel bakalım benimle karakola. Neden gelecekmişim? Ben diyorum onun için. <gülüyor> ne var? Niye gülüyorsun? <gülüyor> Sen sen bunu sanıyorsun değil mi? Bırak zırvalamayı yürü. Almazım, almazım ben. Hadi gidelim, hadi. <Gülüyor> Artık korudan çıkıyorum Bütün bu gece olanlardan bayağı asabım bozuldu Oh tanrım Titriyorum Korkudan mı? Evet Evet Lagunya Sen de korkuyorsun Şu korunun karanlığından Ayak seslerinden Hatta şu zavallı tomdan bile Ah bir varsam Yağmur da başladı. Tanrım, Tanrım bana yardım et. O oh, ayağım daha o kadar feci acıyor ki. Biraz, biraz daha gayret. Hadi gel ya. İşte, işte sokağın ışıkları göründü bile. Tamam artık. Birkaç dakika kaldı. Keşke Helin ve Fransız o kalsaydı. Neden sanki bu cesur görünme heves aptallık. Büyük bir aptallık. Oh, titriyorum. Tanrım, tanrım bir evime varabilsem. Gerçek iyi, tek başıma bu korudan geçmem. Katil acaba peşimde mi? Ama ama birazdan evde olacağım artık. Beni yakalayamaz. Oh, oh, i̇şte, işte evim. Biraz daha garipler var. İşte geldim. Şu anahtarlarım nerede? İşte. Tamam. Oldu. Kapıyı açtım. Ah. Oh. Ay. Tamam. Ah oh, Tanrım. Sana şükürler olsun. Fren ve Helen'e telefon edeyim. Ha? Ne o? Oh. Telefon çalışmıyor. Nasıl olur? Telleri koparmışlar. Hanım, yoksa... Yoksa... Beni çok bekettin, Lavinya. Olamaz. Olamaz. Olmaz. Hayır, hayır. Hayır, yaklaşma durfer 12'yi geçiyor. Doğrusu merak etmeye başladım. Lavinia hala telefon etmedi. Mutlaka başına bir şey geldi. Gideli bir saat kadar oluyor. Şimdiye kadar çoktan telefon etmesi gerekirdi. Polise haber verelim mi ne dersiniz? Evet, evet, iyi olur. Daha fazla bekleyemeyiz. Telefonla komiser Kennedy'yi ara hemen. Peki. Alo karakol mu? Acaba komiser Kennedy ile görüşebilir miyim? Komiser Kennedy mi? Ee, bir saniye lütfen Buyurun ben komiser Kennedy Komiser Kennedy Ben Frances Lafford Sizi rahatsız ediyorum Rica ederim, buyurun. Arkadaşım Lavigne bir saat kadar evvel Evine gitmek üzere yola çıktı Bu gece olanları biliyorsunuz Hatta size koruda da rastlamıştık Onun için kendisine evine gider gitmez Derhal bize telefon etmesini söyledik Oysa bir saat oluyor telefon etmedi biz kendisini aradık telefonu da çalmıyor oh, Merak ediyoruz Acaba başına bir şey mi geldi diye Tamam anlıyorum Bu gece Arthur şu pastane sahibi O da telefon etti Galiba dün bir yabancı adam bayan Lavinia'nın kim olduğunu sormuş Ben de şüphelendim Oraya biraz evvel birkaç memur yolladım Şimdi hemen kendim de gidiyorum Hiç merak etmeyin bizzat ilgileneceğim Çok teşekkür ederim komiser Kennedy Rica ederim görevim İyi akşamlar İyi akşamlar oh. Tanrım bizden Lavinya'ya yardım et. Ne olurdu sanki burada kalsaydı. Ne haber çocuklar? Ev tamamen karanlık komiserim. Ee, fazla şüpheli bir durum yok. Kadın tek başına evine dönmüş. Bir arkadaşı telefon etti. Görünce merak etmesinler diye size telefon ederim demiş. Hiçbir haber çıkmamış. Telefonda kesik. Biz gelirli 15 dakika oluyor. Sizin talimatınız icabı yolda şüpheli birkaç yeri kontrol ettik ama sonra buraya geldik. Kadının döndüğünü görmedik. İçeri girmeye çalışmalıyız. Gelin benimle. Seni benden alamayacaklar. Sus, sus Lamin, sus. Bırak geldikleri gibi gitsin polisler. Sen hiç ötekilere benzemiyorsun Lamin ya. Hadi, hadi. Neden bağırmıyorsun? Ha? Neden? Bağır, bağır. Etrafta tamamen sarıldı mı? Evet komiserim. Hiçbir ses yok. Şu maynunlukla açayım mı? Tamam aç Oldu Çok sessiz Şişt. Galiba ona kıstırdık Dikkat et Kamiserim muhakkak içerdi o Merdivenlere doğru bir karaltı geçti Sen peşinden fırla Ben de çıktığı odaya bakayım Durmazsa ateş et Şu elektrik düğmesi de nerede Hah, İşte buldum Tamam, tamam. Bayan Lavinya kan içinde. Bayan Lavinya. Bayan Lavinya. Çok şükür daha ölmemiş ama durumu ağır. Seni geberticiyim, on Bu sefer Bayan elimizden ya. kurtulamayacaksın. Joe, Joe hakladın mı? Senin kedi gibi herif. Dama çıktı ama yaralı kaçamaz. Hemen projektörleri yaksınlar. <Gülüyor> teslim ol. Son defa söylüyorum teslim ol. Yoksa ateş edeceğiz. Projektörlerin üzerinden ayırmayın. Hala de kaçmaya çalışıyorum. Dur diyorum. Dur yoksa ateş edeceğiz. Allah'ın ise. İş burada biter Katilin ele geçmesinde Bayan Lavinia'nın rolü büyük oldu arkadaşlar Ne yazık ki kendisini yaralanmadan kurtaramadık Katilin ondan önce Eve gireceğini tahmin etmeliydik Hemen telefon edin bir ambulans gelsin Yalnız çok acele Peki komiserim Bayan Lavinia Beni duyuyor musunuz? Evet komiserim Size hayranın Çok cesurmuşsunuz Teşekkür ederim Kasabanın bütün kadınları huzurlarını size borçlu olacaklar Teşekkür ederim Lavinia Ne olur gayret edin biraz yaşamalısınız Gayret, gayret ediyorum komiserim. Burada Sizin yaşamanızı isteyen biri daha var Kim Gözlerinizi açıp bakın isterseniz Richard Maddox Richard Maddox mi Evet sizi sinemada görmüş Başınıza bir şey gelmesin diye sizi izlemiş Karım olacak insanı korumam lazımdı diyor. O kadar üzgün ki Neler söylüyorsunuz Richard Richard Richard Yaşayacağım komiserim Yaşayacağım <gülüyor> Ray Bradbury'nin yazdığı Ahmet Tüzel'in radyoya uyguladığı "Lavinia Yaşayacak mı? adlı oyunu dinlediniz Yöneten Asuman Koran Efekt Ertuğrul İmer, Cankut Ünal Oynayan sanatçılar Lavinya Beyhan Hürol Francis Elçin Şanal Helen İlkay Saran Büyük anne Nurşen Gürgin Koç, Komiser Kennedy Baykal Saran, Tom Soner Alın, Arthur Sadrettin Kılıç, Patrick Erol Kardeseci, 1. Polis Turgut Sarıgöl, 2. Polis Erdoğan Göze.